أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve والسلام على رسولنا محمد الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم Mevlana İmam-ı Rabbani kaddesallahu sirre ve namazlarda tadili erkenin ehemmiyetine temas buyurmuştu. Tadili erken namazın bel kemiği mesabesinde bir iş olduğundan son derece ihtimam göstermek gerekiyor. Buna dair rivayetleri anlattı ama bu kadar ciddi, bu kadar mühim bir iş olmakla birlikte zamanımızda çok ihmal ediliyor, dikkate alınmıyor ve bundan dolayı büyük kayıplar meydana geliyor buyurdu Sultan. Ve en sonunda da Resul-i Ekrem'den مَنَحْيَى سُنَّتِي بَعْدِ اَنْ اُمِيتَتْ فَلَهُواْ سَوَبْ buyurdu. Benim, yani yapılmadığından dolayı, tatbik edilmediğinden dolayı ölmüş olan bir sünnetimi ihya eden insana yüz şehit sevabı vardır diye bu işin ciddiyetinde büyük bir ganimet olduğunu ifade eden Resul-i hadisini İrad buyurdu. Bir sünnetim yok olduktan sonra onu ihya'ya, sahi'yi gayret eden insana yüz şehit sevabı verilecektir. Yüz kere öldürüldü, diriltildi, öldürüldü, diriltildi. O ne alıyorsa o da o sevaba ulaşır e, temasıyla bu işin faziletine e, temas eden Hadis i Şerif'i rivayet etti devamla buyuruyor ki valem bilesin ki eydan bak bu mektubu yazdı adama birtakım işte ihmal edilen e, meselelere temas eden bir mektup bu e, neticede müteyyakkız olunması lazım geldiğini anlattı. Birincisi tadili erken meselesi, ikincisi de namazlardaki tesviye-i safların peki düzgün, muntazam, tam bir yani tabircaise ordu disiplini, ordu e, ciddiyeti, askeri bir nizam ve düzen ee, içerisindeymiş gibi safların son derece düzgün olunması meselesi var. Ee, bunu söylemişti ikinci kademede. Şimdi ona temas ederek buyuruyor ki Valem eydan Yine, yine şunu da iyi bil ki اَنَّهُ يَنْبَغِي تَسْوِيَةِ fi salat el الْجَمَاةِ Cemaatle beraber namaz kılındığı zaman safların disiplini edilmesi konusunda ciddi olmak lazım, uğraşmak lazım. Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman yapılacak iş camiye gitmektir. Mazeret var ise tamam mazursun. Mazeret yok ise camiye koşmak gerekiyor. Birinci görev bu. Peki camiye gelmek de yeterli olmuyor. Cemaatle namaz kılarken safların peki disiplin edilmesi lazım etti iki. Ondan sonra böyle merkeze doğru, merkeze doğru, merkeze doğru yani yapılması gereken şeyler tek tek dinde anlatılıyor. Ama bunları az kardeşlerim topladığımız zaman yani ezanı Muhammed'e okunduğu zaman camiye gidilmesi peki saf düzenine girilmesi, tadil erken riayeti, safların peki tesviyesi, dümdüz yapılması meselesi, bunları böyle alt alta yazdığımız zaman karşımıza çıkan tablo şu, din, disiplindir. Din, disiplindir. Din, disiplindir. Mesajı geliyor. Bizim ecdadımız zamanında Süleymaniye camisinde sabah namazları 28 bin kişiyle kılınıyordu. Belgeler bunu söylüyor. 28 bin kişinin bir anda Allahu Ekber. Herkes seyrukiye gidiyor, herkes secdeye gidiyor. O atmosferi bir gözünün önüne getirin, o tabloyu bir gözünün önüne getirin. Bu ne demektir bu? İnsanın yüreğe dayanmıyor. Esad Efendi tarihinde der ki, Fatih Camisi'nde Ezan-ı okunuyor, Malta çarşısındaki kahvelerde bazı insanlar kalkıyor camiye gidecek ama arkadaşlar otur bir çay daha içelim, bir kahve daha içelim deyip camiye gidenleri çay bahanesiyle, kahve bahanesiyle eğleyenleri duyuyorum diyor Padişah. Bunların derhal yakalanması ve İstanbul Belediye İl Hudutları dışına sürgün edilmesine karar veriliyor diyor Padişah. Belediye zabıtasının muhtesibin eski tabirle muhtesib denir buna. Muhtesibin görevlerinden bir tanesi de budur. Ve Esad Efendi diyor ki 1820 ile 1826 yılları civarı oluyor. İsmet Garibullah Kuddisi'nin yaşadığı dönem. Ee, ve diyor ki Ezan-ı Muhammed'i okunduğu halde e, camiye gitmeyen insanlar görüyorum, artık Osmanlı Devleti'nin yıkılması kesinlik kazanmıştır diyor. Ki yani daha elim akıbetler oluşmuş değil, daha devleti yani çökertici, öldürücü darbeler henüz daha başlamış değil. Ama, ama ezan okuyup da okunup da camiye giden bir Müslümanın devleti yoktur diyor. Devlet bitmiştir. İmam Şerrani rahimeullah teala'nın <gülüyor> üstadı Aliül Havaz kuddisi sırruhu diyor ki ezan okunduğu halde ezan okunduğu halde mesela evde cemaat yapma ihtimali var. Evde birkaç kişi var. Gitmeyelim camiye, evde kılalım deniyorsa bu hal uygun bir hal değil diyor. Bu münasip bir hal değil diyor. Evdeki bütün cemaatin hurra Camiye gitmesi gerekir diyor. İmam-ı Şarani Rahim Allah buyuruyor ki, benim Muhammed İbni İnan isminde bir üstadım vardı diyor. Bu diyor camiye cemaata sürünerek giderdi diyor. Bir keresinde diyor ön safta yerini aldı diyor ve iftah tekbiriyle namaza girdi. Namazdayken felç geldi diyor. Belden aşağısı gitti diyor. Ve neticede belden yukarısıyla e, Cenab-ı Hak bir takat verdi, durdu ve imamla namazı e, bitirdi. Sonunda cami uzattık onu, üst tarafı da efendim e, namazdan sonra bitti, komple felç oldu, o şekilde vefat durdu diyor. Onun için camiye devamda kusurlarımız çok. Allahu Teala kusurları görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Hele, hele, hele birinci safta saf tutmanın ne değer ve kıymeti olduğunu bilseniz birinci saftan yer kapmak için kavga edersiniz buyuruyor kitaplar. O kadar efendim bu işin fazileti vardır. Selefi salihinden birisi 27 sene, 27 sene, 27 sene birinci safta namaz kıldım diyor. Bir kerede yetişemedim diyor. Birinci saf dolmuştu yer bulamadım, ikinci safta yer tuttum diyor ve yüreğime diyor, bir korku düştü. 27 sene birinci safta namaz kılan ben, aha bu sefer arkaya düştüm ve ben 27 senelik namazımı iade ettim diyor. Bakın bu fetva değildir bu, bu işin takva boyutudur. Bazen burada işte zaman zaman kardeşlerimiz, işte bendeniz vesaire bazı ağır ama yapılamayacakmış gibi bazı şeyleri söylüyoruz. Cemaat biz emanetçiyiz, kusura bakmayın. Bunları söylerken biz dört dörtlüküz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz demek istemiyoruz. Ama affedersiniz ama hoca papaz değil, hoca haham değil. Dinde iskanto yapmak, dine zam yapmak yetkisi bize verilmedi. Yapabildiğimiz peki en fazla bir nakildir, onu da beceremiyoruz. Neticede peki konuşulanlardan hepimiz mesulüz. Hepimiz mes'ulüz, hepimiz mes'ulüz. Geçenlerde burada ağır, hakikaten yani çok yüklü mesaj ifade eden bazı cümleler söylendi. E bazı kardeşlerimiz bundan güceniyor gibi. E tarikat dersini bırakıyor adam. Niye tarikat dersini bırakıyorsun? Ya diyor, hoca diyor, öyle şeyler söyledi ki diyor, bu böyle yapılma bu iş benim işim değil diyor, bırakıyor. Peki, Birinci ciltte ne diyor biliyor musunuz? Öyle şeyler var ki, öyle şeyler var ki, ben bunları diyor size anlatsam var ya, anlatsam var ya, hiçbiriniz tarikat dersi yapmazsınız, bundan korkuyorum diyor. Bu yolda ne kadar güzellikler var, ben size bunları bir bir anlatmak istiyorum ama hemen diyor dudak bükersiniz, yani o anlama geliyor. Hemen darılırsınız, bu tarikat işi benim işim değildir, bu çok ağır bir şey, hadi bana eyvallah dersiniz diyor.'' E söylemese, söylesem siz darılıyorsunuz. E söylemesem hakkı batıla karıştırıyorsunuz. Ben ne yapayım dedik. Ne anlıyorsun sen bundan şimdi? Kimse bir dersi dinledikten sonra kendi başına karar vermesin. Kendi başına karar vermesin. Kendi başına karar vermesin. Nefis seni zaten bir yalnız yakalamasın. Yakaladığın işini bitirebilir Allah göstermesin. Peki şu söze, şu, şu söze ne diyorsunuz? Hadayku <gülüyor> vardiyyede Şan-ı Nakşeben Kuddîsirru'dan naklen buyuruluyor ki şan buyuruyor ki Ali himmet olun evlatlarım, Ali himmet olun benim boynuma basın, benim sırtıma basın, daha yüksek makamlara uğruc Ali himmet olmayan, Ali himmet olmayan müritlere hakkımı helal etmiyorum diyor. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben bunu söylemeyeceğim şimdi öyle mi? Peki benim mahkûmiyetim ne olacak? Yani eğer tarikatı bırakmak için bir günah keçisi aranıyorsa onu bilmem. Ama söz ağır geldi diye ondan sonra böyle darlanmak bilmem ne yapmak vesaire vesaire. Bana bak biz bu İslam'ı pek kolay bulmadık ha. Ona göre 900 yıl önce biz Türkler İslamiyet'e girdik. Ama öyle işler yaptık ki yani her şeyi bir yana dini İslam'ı ve getirdiği müesseseleri canımızdan aziz bildik peki. Pakistanlı alem Allah gani, gani rahmet eylesin. Amin. Seyyid Süleyman Ali Hasan Ennedvi buyuruyor ki eğer biz Hintliler, Hindistanlılar İslamiyet ile müşerref olmasaydık, şimdi affedersiniz ineklere tapan bir inek, perest olarak gelecektik bugünlere. Eğer Türkler İslamiyet'i kabul etmeseydi, onlar da bir köpek, perest olarak bugünlere geleceklerdi diyor. Eee ondan sonra işime gelmiyor, ondan sonra şudur budur vesaire vesaire, bunun anlamı yoktur. Adam sürünerek camiye gidiyor, cemaate gidiyor. Burada kafayı bir vurmak lazım bir tarafa. Bu ne demek bu? Bu nasıl bir imandır bu? Bu nasıl alevdir bu? Bu nasıl bir yangındır bu? مَمْ شَعْرَانِ كُدِّسِ الرَّوَ لَتَّيْفِ <gülüyor> Mineni Kübra'da buyuruyor ki Kardeşim diyor, Şeyh Efdalüddîn Efendi diyor. Efdalüddîn Efendi diyor. O buyurulmuş ki Cenab-ı Celle Celal'in huzurunda bir kere yalnız efendim bulundum diyor. Yani bir kere tek başıma namaz kıldım diyor, o da az kalsın ölecektim diyor. E, niye? Yani şimdi ben tekim diyor, Mevla'nın huzurundayım diyor, Allah'ın azamet ve heybeti diyor, beni o kadar silkeledi ki, silkeledi ki az kalsın ölecektim diyor. O zaman anladım ki Cenab-ı Hakk'ın yani cemaatle namaz kılmaktan son derece memnun olması No, bizi yaşatması için oluyor bu. Biraz daha yani ayakta durabilme efendim gücümüz, kuvvetimiz e, olabiliyor gibi bir mana anadım bundan. Yalnızlığın getirmiş olduğu e, vahşetten Cenab-ı Hakk'ın heybet ve azametinden kaynaklanan titremeden neredeyse diyor ben gidiyordum diyor. Şimdi safların disiplini önce namaz ee, yani cemaatle namazın ehemmiyetini anlamaya bağlı. Cemaatle namazın ehemmiyeti anlaşılmadan saf düzenin de ehemmiyeti anlaşılmıyor. Allah anlayanlardan eylesin. Amin. Önce disiplin sonra namaz. Önce disiplin sonra namaz. Önce disiplin sonra namaz. Kur'an-ı Kerim'de yarım sayfaya yakın ayet Cenab-ı Celle, Celle inzal buyurdu. Cephede düşman karşısında namaz nasıl kılınacak? Mermiler yağıyor, füzeler uçuyor, tanklar geliyor. Allah cephede namaz istiyor. Birinci diyelim mesela bir bir posta gelecek. Birinci diyelim rekatı kılacak. O gidecek, öbürü gelecek. Tekrar o gidecek, öbürü gelecek vesaire. Allah cephede saf ve disiplin istiyor. Namazda, namazda saftaki yerini belirlemeyenin yarın cephede düşmana karşı safta yer tutması mümkün değil. İbadetlerin bir de böyle bir yönü var diyor İbn-i Hamdeli. Yarın cepheye gittiğin zaman cephede sana lazım olan kabiliyeti formasyonu sivil hayattayken belki savaş dışı hayattayken ele alabilmeyi veya ona sahip olabilmeyi sağlamaktır diyor. İbadetin bir de böyle bir yönü vardır diyor. Namazda ciddiyeti ve disiplini kaybedenin cephede ne yapacağı meçhul. Ve aynı zamanda أنه ينبغي تسويت الصفوف Cemaatle namazda safların peki ok gibi düzgün olması gerekiyor. Min gayri en yetaqaddama ahadun min al-musallin ve la Namaz kılanlardan bir tanesi ha azıcık ileride, bir tanesi azıcık geride, bilmem böyle paldır küldür. Yani kenarı kırık bir cetvelle bir çizgi çektiğiniz zaman çizgi dümdüz olmayacaktır. Ya eğri büri zigzaglı olacaktır. Cetvelin kenarı kırık. Yani ee, safların kenarı düzgün bir ee, cetvelle çizilen çizgi gibi dümdüz olması gerekiyor. Enes ibn Malik radıyallahu teala anhu Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini ee, rivayet ediyor. Ebu Davud rivayet ediyor. Resulü buyuruyor. Resulü Ekrem buyuru, Saflarınızı düzgün yapın. Ve karibu. Beynaha. Sarf, sarfla, saflar yanaşık düzen olsun. Ve hadi bil Boğazlarınızı aynı hizaya getirin, buyuruyor resul sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin bir başka rivayetinde bir ilave var. Resul-i Ekrem buyuruyor, وَوَاَلَّذ۪ي nefsi بِيَد۪ه۪ Canım kudret olan Allah Celle Celaluhu'ya yemin olsun ki اِنِّي لَاَرَى الشَّيَاط۪ينَ تَدْخُلُ ف۪ي خَلَلَ السَّفُوفِ كَاَنَّهَ الْخَدَافِ Ben şu an, Allah'a yemin olsun ki şu an, şeytanın bir kuzu tarzında bir kuzu gibi bir kuzu gibi safların arasında girip çıktığını ve safların düzenini bozduğunu görüyorum diyor namaz kılıyorum şeytanla beraber bu ne iştir bu yani şöyle bir şey desek acaba gider mi gitmez mi takdiri sana bırakıyorum namaz kılıyorum cehenneme girmek için oruç atıyorum cehenneme girmek için şeytanlarla beraber namaz kılıyorum bu ne iştir cemaat? Numan İbni Beşir radıyallahu anh buyuruyor ki Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem yüzüyle bize döndü böyle. Mihraptaydı döndü geriye. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ordu komutanı edasıyla ekimu sufufekum saflarınızı dostlar yapın. ekimu sufufekum ekimu sufufekum buyurdu. Üç kere üst üste resul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hitabet, hitabetinin yani cemaate konuşmasını en temel özelliklerinden bir tanesi de mühim cümleleri Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa tekrarlardı ve üzerine basa basa basa basa burada bazı şey, bazı şeyler peki 2 defa söyleniyor. Anlamıyor muyuz ya? Niye 2 defa söylüyorsun ya diye itiraz oluyor. Bu işler ne işler cemaati Müslümanı? Kimse kimse elinde bir belge olmadan bir delil olmadan ileri geri konuşmasın. Sen de ben de bu noktada ciddi olalım. Sonra efendim yani burada bulunan bir insan kolay kolay külgüten bir insan değildir. Bak demin burada bir sürü adı sefer okundu. Hocamız yani kendin bir şey söylemiyor. Önünde kitap var. Peki kitabın dışına çıkma yetkisi yoktur. Hepimiz aynı efendim kanla tabiiz. Ee bir şeyler söyleniyor burada. Ardından peki avam geliyor diyor ki ayet nerede, hadis nerede vesaire. Sadıcı dini tefsizani e, haşiyesinde hasyesinde söylen usulü fıkhıta avamın gelip de delil sormaya hakkı yoktur diyor. Ben sana bir ayet okusam ben. Diyeyim ki sana, ben sana ayeti okuyayım, sen mana ver, ben anlamam bir şey. E niye konuşursun peki? İyi niyetle gelirsin, sorarsın, dersin ki hocam biz bunu söyleriz sağda solda, eğer bize bunun delilini sorarlarsa ne diyelim hocam dersin, eyvallah. Aman nereden söylüyorsun sen bunu vesaire. Dar-ı dar İslam meselesini konuşuyor birisi, Gel geldi bana soruyor bu meseleyi vesaire. Dedim ona Nefsut diye bir kitap var, bu kimin diyor, ne bileyim ben dedi. Ben ne yapacağım ben bu adamı? Adamın ismini yazıyorsun böyle Arapça Hüseyin diye, diyorsun ki bunu bir okusana. Ben okuyamam diyorsun diyor. Kardeşim daha ismini okuyamıyorsun ya. İsmini okuyamıyorsun ya. İsmini okuyamıyorsun ya. Tarikat bir defa ince Müslümanlıktır. Bu yola baş koymak Ben ekstra İslamiyeti yaşamak istiyorum demek istiyorsun sen. Onun için her şeyin incesinin söylenmesi lazım burada. Bazı şeylere gidip Fatih Camisine söyleyemeyiz. Orası o, o cemaat müsait değildir. Ama bazı şeyler, bazı hususi şeyler, hususi cemaatlerde söylenir. E sen hala meseleyi bir avam gibi düşünüyorsan, düşünüyorsan, o zaman tarikata girmen anlamı ne oldu peki? İmam-ı Rabbani o kadar ağır meselelere giriyor, o kadar ciddi meselelere giriyor. İmam-ı Rabbani buyuruyor şu meseleyi diyor, tesbit etmek için 17 sene düşündüm diyor. E bunu şimdi burada söylemeyeceğiz peki, ne olacak ondan sonra? Bu işin hesabını nasıl vereceğiz Allah Celle Celaluhu'ya? Hem istiyoruz peki işin en güzelini yapalım, en güzelini öğrenelim vesaire. Hem öbür taraftan ağır ve güzel şeyler gelince ya bilmem ne vesaire böyle şey olur mu vesaire falan filan. O zaman burada ne işimiz var bizim? Yani Allahü Teala ahirette insanları şeriatla hesaba çekecektir. İmam-ı Rabbani söylüyor bunu. Tarikatla değil. <gülüyor> Ama tarikat şeriatın kemali için gereklidir buyuruyor. Cennette, cennette tamam, Tarikatlı olan da olmayan da cennete girer şeriat ölçü olmakla birlikte. Ama cennetten istifade, cennetten mükemmelliği elde etmede tarikatlının hali hiç mukayese kabul etmez.'' Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hanımları yan yana olsa diyor, ikisi aynı ağacın aynı dalından bir meyve yese, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aldığı tat, hanımlarının aldığı tatla aynı midir diyor, değildir. İşte burası, burası, bu noktada var bu kapı. Onun için işime gelse de, gelmese de, yani kendi hissiyatımı söylüyorum, bu kapının yani işte kirli bir adamı da olsam yine ben burada bulunmak isterim. Bel yenbeği bilakis gerekiyor es-sa'yum yani çalışmak gerekiyor, uğraşmak gerekiyor fi tesfiyetil külli. Bütün safların dost edilmesinde bilakis peki uğraşmak gerekiyor. Bu Davud kitabında buyuruyor ki Rahimallahu Teala Resul-i Ekrem s.a.v. safların arasına kendisi giriyordu. Hatta yani اَكِيمُوا سُفُفَكِمْ رَسُوا سُفُفَكِمْ demekten öteye Dönüyor, geçiyor sağ tarafa, oradan şöyle bir bakıyor, şit diyor, sen hazileri gel, sen geriye, geçiyor arka safa sonra şöyle bir giriyor, aralarına bakıyor, sen ön tarafa gel, sen şuraya, sıklaş, bilmem ne vesaire. Bu şekilde, nasıl ki ağaç tornacıları böyle, bütün e, parçaları, ağaç parçalarını tek, tek tek tek tek tek tek makineye sokuyor, e, rendeliyor vesaire gibi la temsil. Safları tek tek aralarında geziyor, şöyle bakıyor, hepsi ok gibi olduysa vesaire, Heh, şimdi böyle durun diyor, ondan sonra geçiyor mihraba Allahu Ekber. لَا تَخْتَلِفُونَ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ Bak, saflarda bazı insanlar peki öne çıkıyor, bazı insanlar geride kalıyor, bilmem ne boşluklar var vesaire. Resul-i buyuruyor ki, böyle yapmayın, kalpleriniz de ayrılığa düşecektir buyurur. Kalpleriniz de ayrılığa düşecektir. O zaman burada bir ana fikir çıkıyor, o nedir peki? İnsanların kalpleri, birbirlerine karşı gayzü kinleri, birbirlerin aleyhlerine çalışmaları bir yerde saf düzeninin olmayışından kaynaklanıyor. İnsan davranışları, insan davranışları, insan davranışları insanların lerini birbirlerine karşı hazırlıyor. Eğer hareketler şeriata uyuyorsa kalpler de birbirlerine ısınıyor. Eğer hareketler ki başta namaz disiplininde peki boşluklar var, belki farklılıklar var, kalplerde farklılık oluyor. Yendegi asay fi tasfiyeti'l-kull. Eyy evet. yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvelen Peygamber Efendimiz aliyeüsselam önce yusav bi sufuf safları tanzim ederdi. Safları safları disipline ederdi. Simma yashra'u fi salati. Sonra sonra namaza girerdi. Resulekrem sallallahu aleyhi ve buyuruyor. E le tasuffuna kema tasuffu'l melaiketu 'inda Ya niçin? Niçin? Neden? ''Melekler Allahü Teala'nın huzurunda nasıl saf düzenine giriyorlarsa, siz de onlar gibi saf düzenine girsenize.'' diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. ''Sorduk.'' diyor Cabir radiyallahu anh. ''Ya Resulallah melekler Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nasıl saf düzenine giriyorlar ki?'' Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Ön safları tamamlıyorlar, saflarda sıkışık duruyorlar.'' ''Elbise nereden eskir?'' ''Koltuk altından eskir değil mi?'' ''Nereden eskir peki?'' ''Yakadan eskir, bileklerden mesela gömlek eskir değil mi?'' Eyvallah, sahabe-i kiramın elbiseleri omuzdan eskiyordu. Niye? Saplar o kadar yani sıkışıktı ki eğilip kalkarken omuzlar, yan kollar birbirine sürte sürte sürte sürte sürte sürte, sürte ee, sağ ve sol şeyler efendim yani kollardan elbiseler eskiyordu.'' Bu iş ciddi iştir. Allah ciddiye, ciddi olarak algılamaya hepimizi muvaffak eylesin. Abdullah ibn Umar radıyallahu an Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan naklen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: Öndeki boş safı doldurmak niyetiyle Öndeki boş safı doldurmak niyetiyle atılan adımdan daha büyük ve daha hayırlı bir adım yoktur diye dünyada. Dünyada en tatlı, en karlı atılan adım öndeki safı doldurma niyetiyle peki atılan adımdır buyuruyor. Bunu yapan insana derece verilecektir. Ayrıca bunu yapan insana cennette Cenab-ı Hak bir ev bina edecek dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem önce disiplini sağlar safları peki disipline eder Sünme Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaza şuru ederdi ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki buyurdu ki tesviyete sofuf min ikamet-i sala Nam şey, namaz safların tanzimi, safların peki disipline edilmesi namazın gereği gibi yerine getirilmesindendir namaz sadece kılınırken e, yapılanlarla tamamlanmıyor saf, saf düzeni de namazdan olduğu için namazın kemali namazın mükemmeli namazın mükemmeli namazın mükemmeli, namazın mükemmeli Ni sağlayan etkenlerden bir tanesi de disiplin sapların tesviyesi dost doğru olması ey Rabbimiz, Atina sen bizi İihsan ile milledünke tarafından rahmeten rahmetye ihsan ile inne kesen muhakkak kesen en telvehab yani çok çok verenlerin peki bizzat kendisisin ya Rabbi. Allah bu ciddi noktalarda e, âli himmet olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Büyükler diyorlar ki e, akille e, baliğin anlamı anlamı fıkıhta bir türlüdür, tasavvufta bir türlüdür diyorlar. Mesela fıkha baktığımız zaman akil bali işte tabiri yani bellidir. Affedersiniz yani bir erkeğin diyelim 12 yaşına bazen 15 yaşına geldiği zaman ee, ki hali buluğ çağıdır diyoruz. Akil, akıllı vesaire malum vesaire hani kar zarardan ayırabiliyor seviyesi akil seviyesi diyelim. Ama diyorlar tasavvuf ve tarikat da böyle değil diyorlar. Tasavvuf tarikatta böyle değil diyorlar. Bulu çağı ne demektir tasavvuf tarikatta? Bulu demek veya bulu yaşına gelmiş demek, yükselebilene olan en üst manevi makama çıkmaya bulu çağı diyorlar. Yani bu durumda e, bulu olanlar mutlaka içimizde vardır. Amma ve lakin, amma ve lakin konuşulduğu kadar da bol değildir. Tasavvuf ve tarikat hesabı ile düşündüğümüz zaman, düşündüğümüz zaman buluğ çağına girmiş ne kadar insan vardır, konuşulur. Peki, akıl peki kime derler tasavvuf ve tarikatta? Akil ise وَلَا عَقْلُ اِنْدُمْ الْاِشْتِغَالِ بِمَا هُوَ الْاَوْلَى ف۪ي كُلُّ وَقْتٍ هَتَّى لَا يَكْتُبْ عَلَيْهِ كَاتِبُ الشِّمَالِ Ebeden şey'en, akil kime derler? Akil şeriatı, İslamiyeti veya tarikatı öyle yaşayan insandır ki, sol taraftaki melek kesinlikle, sol taraftaki melek kesinlikle yazabilecek tek bir günah bulamıyor. Ölünceye kadar. Buna akil denir tasavvufta. Nama Rabbani Kuddise Sirru diyor ki bir yerde, Büyükler dedi ki, büyükler dedi ki, eğer eğer sol taraftaki melek yazacak bir şey bulamıyorsa, bulamıyorsa, bulamıyorsa Allah'ın izniyle iş tamamdır. Ve i̇mam Rabbani orada kendi halini söylüyor. Diyor ki kardeşlerim benim ise 20 seneden beri diyor sağ taraftaki melek çalışmıyor, sol taraftaki melek çalışıyor diyor. Ardından da şunu ilave ediyor, tevazu yaptığımı da zannetmeyin diyor. Yine de biz diyoruz ki, tabii herkes makamına göre konuşuyor. Ama, ama, ama, misal bir saf düzeninde bile bir eksiklik mutlaka sol taraftaki meleğin çalışmasına sebep oluyor. allah Teala mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.